<gülüyor> Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bienestein Esbabu takviyetil iman İmanın Güçlenmesinin sebepleri Nelerdir? Burada soru sormuş işte Kur'an ayetlerini okuduğum zaman Ancak az etkileniyorum Ben nasıl imanımı kuvvetlendiririm Diye soru soruyor Cevapta da güzel bir cevap veriyor Diyor ki bir kere bir müminin Böyle bir soru sorması onun imanının belirtisidir. Çünkü mümin olan Allah'a ve ahiret gününe iman eden, onu tasdik eden bir kişi kendisinde böyle bir tedirginlik yaşar. Ee, tabii ki sonuçta bir kulun Kur'an okunduğu zaman ayetlerden etkilenmemesi kalbindeki katılıktan olan bir bölümdür. Ee, ve günümüzde kalp katılığı çok fazlalaşmıştır. Bunun sebebi Allah'a ibadetten ve tezellülden tam bir şekilde Allah'a boyun eğmekten uzak kalmaktır. Çünkü bir mümin gerçekten Allah'a hakkıyla ibadet etse, hakkıyla tezellül etse kalbinde elbetteki bir yumuşama görecektir ve bir boyun eğme görecektir. Olevendel insane minna akbala al Qur'an ve tadbarahu la wajda min kalbihi lina nuxshu'an lina Allah taala yekul çünkü hajiru sersene Allah taala yin şöyle buyurur: "Lav ala min eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık o dağı huşu halinde ve Allah korkusundan paramparça olarak e, bulurdun. Ki taş bile o hale geliyorsa müminin kalbi ondan daha yumuşaktır. Elbette o da nedir? E, o Kur'an'dan etkilenir. Ancak e, bir müminin kalbinin katılaşmasının sebeplerinden birisi günümüzde dünya zinetinin ortaya çıkması ve insanların müminlerin de bunlara daha çok aldanmasından ve Dünyanın problemlerinin çokluk ço çoğunlukta olması ve insanların genelde ona yönelmesidir. O bundan dolayı ki mesela dünyayla fazla meşgul olmamış bir insan, bir fakir bir kişi veya yaşı genç bir insanın Kur'an'ı okuduğu zaman daha çok e etkilenerek ağlaması normal dünyaya dalmış maddi imkanı bol bir insandan daha çok görürsün çünkü o dünyaya dalmış olan insanda bu gibi ağlama olayları genelde nadiren olur ee, takviyetli iman yine başka bir e, soru ama başlık aynı e, iman kuvvetlenmesi kefey o kaviyel imanın mutabıkla li min bir mümin Allah'ın emirlerini uygulayarak ve cezasından da korkarak nasıl imanı kuvvetlenmiş olur birincisi bu Allah Celle Celaluhu'nun kitabı Kur'an-ı Kerim okuyup onu ders yapmak ve anlamlarını düşünmek ve hükümlerini düşünmekle olur ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ders yapmak şeriatın detaylarını bilmek ve onunla amel etmekle olur ve şeriatın gereklerini hem akide yönden hem fiil yönden hem söz yönünden sarılmakla mümkündür ve Allah Celle Celaluhu'nun kulu daima murakabesinde tuttuğunu, gözetiminde tuttuğunu ve kalbin de Allah Celle Celaluhu'nun azametinin şuuruna varmasıyla, <gülüyor> ahiret gününü düşünmesiyle olur. Hesabın, sevabın, cezanın. Ve kıyametin dehşetli Ortamlarını düşünmesiyle gerçekleşir Ve salih insanlarla içli dışı olmak yani kendinden Daha hayırlı insanlarla Oturmakla bu olur Şer elinden fesat elinden Uzak durmakla gerçekleşir ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise Bir diyor ki mûminen, Ancak mümin olanla arkadaş Şükür ve yemeğini de Ancak takvalı insanlar yesin Dolayısıyla yemeğinde bile bir insanın olması kişinin alakına etki ediyorsa, insanın her zaman beraber olduğu arkadaşı e, daha kuvvetli etkisini gösterir. İhlasın anlamı nedir? Ne dedik? Bir amelin kabul olabilmesi için Allah katında iki şart vardır. İhlas ikincisi neydi? Sünnete Sünnet. Sünnet. mütebbed. <gülüyor> İhlas neyi teşkil ediyor? La ilahe illallah teşkil ediyor değil mi? Ee, sünnete mütabakatta neyi teşkil ediyor? Muhammedur Rasulullah teşkil ediyor. Çünkü diyorsun ki la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyorsun. Dolayısıyla ben ibadetimi sadece ona sarf edeceğim. Yani ihlası olacağım. Muhammedur Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. Benim örneğimdir. Benim amelim mutlaka onun yaptığı gibi olacak. Sünnete mütabakatta odur. Ee, aslında bir insan İhlas ölçüsünü yakaladığı zaman dünyada yapabileceği en büyük kazancı gerçekleştirmiş olur. Çünkü düşün ki bir insan 50 yıl, 60 yıl veya Allah ömür verdiyse 100 yıl Allah'a ibadet edip, ondan sonra hiçbirisinde de ihlası yakalayamadıysa adam Allah katında ne olacak o ameli Allah katında heba mensura olacak. Wa kadmilah ilama amilu min amelin fajlina Onlar amellerine ameller kattılar. onları bizde e, tamamen savurarak çırçıp haline attık. Yine Ghaişe Suresi'nde Allah-u Teala ne buyuruyor? Tasla Allah için koşturan, yorulanlar var ama kızgın ateşe girecek onlar. Yani onların yaptığı ameller Allah için olduğu gözüküyor ama Allah katında hiçbir değer yok. Niye? Allah rızası için yapılmadığından dolayı. İhlas nedir? İhlas en yak sudel mar'u bi'ibadeti tekarrube illallahü subhanehu ve teala ve tevassule ila deri kelameti. Kul... Allah'a ibadetle Allah'a yaklaşmayı amaçlayacak ve onun cennetine girmeyi amaçlayacak. Eğer bir kul Allah'a ibadette, Allah'ın rızası, Allah'a yaklaşmaktan başka amaçlar kastederse bunlar birkaç şekilde olur. Birincisi neyi kastedebilir? اَنْ يُرِيدَ تَقَرُّبَ اِلَا غَيْرِ İbadette Allah'tan başkasına yakınlaşmak istemek. Yani insanlar desin ki mesela, yani ne kadar güzel bu ibadet ediyor. Yani ne kadar güzel Kur'an okuyor, ne kadar güzel oruç tutuyor, nafileleri ihmal etmiyor vesaire. Bunları denmesi için yapıyor. Ve insanlardan övgüye nail olmak için bunu yaparsa fehde yuhbitu'l amel ve huve şirk O ameli boşa çıkartır ki bu şırktır bir hadis kutsiye Allah Teala şöyle buyurur: men fihi, ve Ben ortak koş, ortakların en uzağıyım." Ortaklıktan en uzak duran benim buyuruyor Allah Teala. Ben amle amlene eşrake fihi maei gire. Kim bir amel işlerse o amelde benimle beraber başka şeyleri de katacak olursa teraktu huvaşırka ben onu o şirkiyle beraber bırakırım. Dolayısıyla benim katımda hiçbir karşılık görmeyecektir buyuruyor Allah Teala. İkinci kısım nedir? En yaksıda bir halvusu ile ilagı adam dünyeviinkir rıaseti Yani adam e İbadet türünden bir şeyler yapıyor ama bundaki amacı dünyevi bir takım hedefleri var. İnsanların başında emir olmak, makamı olsun, insanların başında emir olabilsin, reis olabilsin diye. Bunu yapıyor ama bunları yaparken hiçbir zaman Allah'a yaklaşma gibi bir şey düşüncesi yoktur. Bu da ne yapar? Amelini boşa çıkartır. Hud suresi 15 16. Men ken yuridul hayate dunya ve Kim dünya hayatını arzular ve dünya hayatının süsünü arzularsa biz onların istediği dünyalığın hepsini tas tamam veririz. Onlara hiçbir şey de eksiltilmez. Her şey istedikleri gibi verilir. Wala killezine leysun fil ahireti Ama onların ahirette hiçbir nasibi yok. Karşılığını görmeyecek çünkü onlar dünyalık istediler. Biz de onlara dünyalıkları dünyadayken verdik ve habit ma Ne ameller yaptılar hepsi boşa çıkmıştır. V batilun ma Allah katında ondan yaptığı her iş nedir? Batıldır. 3. kısmı nedir? En yakse bi takarrub ila Allahu Teala adam ibadet ediyor. Allah Celle Celaluye ya yakınlaşmak istiyor artı vel garada dünyevi el hasle biha ve onunla beraber de ayrıyeten dünyevi amacı da var. Ne gibi? Yani Mesela taharet almak, temizlenmek, necasetten uzak kalmak nedir bizim için bir ibadettir. Namaz kılmamız için, Allah'a ibadetimi daha daha güzel sunabilmem için veya hactayken e, tavaf edebilmemiz için nedir bunlar? E, önemlidir. Ama bununla beraber bir insan Allah'a e, yaklaşmayı amaçlıyor. Ama bununla beraber ya abdest alayım da canlanırım biraz. Ve hatta şey olayım, temizleneyim de üzerimdeki bir takım pislikler gitsin düşüncesi varsa. Ve hatta bil hacci müşahedetü'l <gülüyor> meşa'iri ve'l Hacca gittiği zaman hac ibadetlerini görmek ve bir de bununla beraber hacıları da görme düşüncesi varsa bu ecri ihlas ecrini azaltır. Ama tamamen kaldırmaz. وَلَكِنْ اِنْ كَانَ bu عَلَيْهِ نِيَّتُ تَعْبُدُ Eğer galip gelen ibadet niyeti ise yani büyük ölçüde o Allah Celle Can rızasını düşünüyor. Mesela ki abdest almadı veya da tarihten dedim. Ya allah Teala mutlaka bize vermiş olduğu şeylerde bizim kendi sıhhatimiz için de önemli şeylerdir. Ama e, o olsa da olmasa da ben ibadetimi alacağım, e, ibadetimi yapacağım. Güzel bir şekilde abdestimi alalım, güzel bir şekilde taharetleneyim. Allah Celle Celle'nin razı olduğu kullardan olabileyim. Düşüncesi daha ağır basarsa e, bu okula zarar vermez. Yani her ne kadar beden e, şey olmasını düşünse bile canlanmasını düşünse bile o ağır basmadığı sürece günah olmaz. Ne gibi? Aynen Bakara suresi 198'de. Şimdi eskiden hacca gidildiğinde insanlar haçta hiçbir şekilde ticaret yapmamayı amaçladılardı. Dedilerdi ki ya haç Allah için olan bir ibadettir buna dünyalık katmamamız lazım. Yani adeta kendilerini dünyalığı haram kıldılar hac ibadetini yaparken. Ondan sonra Allah Teala Bakara 198'i indirdi dedi ki siz e, hac yaparken Allah Teala'nın lutfundan talep etmenizde bir günah yoktur. Yani haçtayken sizin e, ticaret yapmanızda bir e, şey yoktur, e, günah yoktur. وَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ عَلَيْهِ نِيَّةً غَيْرِ التَّعْبُود ama Allah'a ibadetten başka olan niyet eğer ağır basarsa faleselü'l sevabun fi'l ahireti ahirette o zaman onun bir nasibi yoktur. Çünkü o dünyada onu almıştır ve büyük hedefi de o idi. Ve bundan dolayı da e, günaha girmesinden de korkulur. Niye? Çünkü en büyük gayeyi basit dünya için amaç yapmış, aracı yapmış. En büyük gayeyi bizim yaratılış gayemiz Allah'a ibadet en büyük gayeyi dünyalığa, basit dünyalığa vesile yapmış biraz para almak için veya bir takım dünyalıklar elde etmek için. TB 58. Veminum meyelimiz ki Onlardan öyleleri var ki sana sadakalarda laf dokunurlar. Fenu tu Eğer kendilerine dünyalık verilirse memnun kalırlar. Ve illem Bir de bakarsın ki dünyalık verilmediği zaman hemen kızarlar. Ebu Davud'ta Ebu Hüreyre radıyallahu ta'ala hadis rivayet ettim. En reculen kâle ya min aleyhi Adam biri Resûlullah sallallahu aleyhi ve diyor ki: "Ey Allah'ın Resûlü, adam biri Allah yolunda cihada çıkmak istiyor ama bununla beraber dünyavi mallardan da elde etmek istiyor. Yani cihat sonucu ganimetleri elde etmek istiyor." Halî sallallahu aleyhi ve ona diyor ki: onun bir ecri yoktur ee, o şahıs üç kere bunu sordu yani sevabı yoktur ee, üç kere bu soruyu sordu Peygamber Efendimiz Salallahu Aleyhisselam'de üç kere de la alah, la alah, la onun bir sahibi yoktur onun bir sahibi yoktur dedi hani meşhur bir hadis var genelde hadis kitaplarının başında geçen bin niyâtu, kulli immaneva, fe men ille, ve rasûli, fe ve, ve men ilâ yusibuha, fe ilâ bir kişinin hicreti bir yola hicreti eğer bir dünyalıksa veya elde edici bir dünyalık veya evleneceği bir kadın ise onun ecreti onadır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o onun için gitmiştir. Onun için Allah'tan bir ecir beklemesine gerek yoktur diyor. Fe mizanu fi al Bir kişi o zaman kendisine nasıl bir ayar getirebilir? Yani ibadetini Allah için yapıyor. Ayrıyetten dünyalıklardan da bir şey elde etmek istiyor. O zaman bunun sadece Allah için olması nasıl olabilir? Ayar nasıl olur? Elmizan ize kan la ibadeti. am Yani şöyle olabilir. Hani adam ibadeti yapıyor, yanında dünyalıklar da elde etme çabası varsa ama asıl amacı Allah'a ibadet. Bununla beraber Allah'a ibadet etmekle beraber Dünyalık gelmiş gelmemiş onu önemsemiyor. Önemsediği şey ibadet, ibadeti. Allah'a düzgün bir şey yapmak ise o zaman bu şahsın ayarı Allah'ın için kabul Allah'ın kabul etmesi için ihlasdaki ayar budur. Dünyalığın gelmesi veya gelmemesi o adamı rahatsız etmemesi lazım. Ve alekulli hal feinna niyyetelleti kalbi emruha azim. Ne dedik? İhlas kalbin konuşmasıdır değil mi? Kavlu, kalp kalbin sözü konuşması İhlas'tır. Bu da çok büyük bir meseledir. Bunun durumu çok ağırdır. Fakat <gülüyor> insan niyetle beraber yani o niyetin yeri kalp, kalpte gerçekleşiyor bu ihlasta o niyetten beraber sıddıkların derecesine de erebilir veya esfelisafilene de inebilir Selif-i Salihinden bazıları şu ifadeyi kullanmıştır Mücahidet nefsimi ala şeyin mücahadete ala ala Ben nefsimle hiçbir şekilde mücahede etmedim. İhlasla mücahede ettiğim kadar. Yani nefsimle en çok cihat hususunda uğraştım. Başka hususta o kadar uğraşmadım. Evet, öteki fetvaya geçiyoruz. Hukmu telaffuzu bi Orada gençler biraz sesinizi kısın inşallah. Burayı dinlese de anlatıyorsun. Niyetin dil ile söylenmesi, hani niyet ettim Allah rızası, hiç kılmaya, ve yani niyet ettim Allah rızası, hiç yansı bu gibi şeyler, hükmü nedir? Bunlar nedir? Bidaattır. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmamıştır. Sahabesi de böyle bir şey yapmamıştır. Dolayısıyla terk edilmesi gerekir. Niyetin yerine nedir? Kalptir. Dolayısıyla niyetin dille söylenmesine bir ihtiyaç yoktur. Çünkü zaten hep ne diyoruz? Niyet, bir işi yapmayı istemek. Yani... Mesela şimdi bir insan buraya dersi oturduğu zaman e, niyet ettim Allah rızası için ders dinlemeye veya ders yapmaya diye bir şey geçiyor mu yok? Ama insan böyle toplanması, bir halk haline alması, bir sessiz sükunet halinin olması o niyetini ibraz etmedir zaten. Bu bir. ikincisi zaten ne dedik? ibadetler tevkifidir. Tevkifidir ne demek? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden geldiği gibi alınır. Oralarda içtihat edilmez. Ya Böyle yapsak daha güzel denmez. Böyle yapsak daha güzeldir demek nedir? Bidattır. Bidat böyle gelişir zaten. Bidat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı ama daha sonradan insanların daha güzel olur, daha çok sevap alırız düşüncesiyle icat ettikleri mesela kandil gecelerini kutlamakta bugünlerde, bu zamanda bu toplumda en çok yaygın olan bidatlerdendir. Riyanın hükmü nedir? Riya nedir? Bir kere şirki asgardır. Şirki asgardır. Çünkü insan ee, ibadetinde Allah'tan başkasını aracı koymuştur. Bazen olur ki riya şirki ekbere de götürür kişiyi. Dolayısıyla İbni Kayyim şirki asları nasıl açıklamış biliyor musunuz İbni Kayyim'in cevziye? Diyor ki şirki aslar yesir-i riya yani hafif riya küçük şirktir. Yani hafif riya küçük şirktir ama yani dop bir riya büyük şirktir diyor. Yani bir insan içinden birazcık kendisini beğenir gibi olması şu bu ha hafif diyelim hani buna diyor ki küçük şirktir ama büyük şirk adam gerçekten kasıtlı böyle her yaptığı amelde rüyayı kastediyor Allah'tan başkasının amaçlarını kastediyor. Bu şirki ekberdir diyor şirki ekberi götürür yani öyle olan bir insana müşrik denmez ama şirki ekberi götürür o halim Kehf suresi 110'da Rabbimiz ne buyuruyor? Yani bize soracak olurlarsa bir amel Allah katında e, kabul için iki şart e, e, ihlas ve sünnete mutabihat. Bunun Kur'an'dan delil nedir derseniz ne diyeceğiz? Kef suresi 110. ayet sonuncu ayet Kulli inma, ana kim Rabbi ile karşılaşmayı arzularsa, yani yapmış olduğu ibadetin karşılığını Allah'tan görmek isterse, o zaman ne yapsın? Salih amel işlesin. Salih amel nedir? Sünnet mütahabat. Yani kabul olması. Yani bir insan ne kadar iyi niyeti olursa olsun, iyi niyet salih bir amel olmadan olmaz. Ne kadar iyi olursa olsun adamın niyeti. Ve la yuşrik ibadet Rabbi ahada. Rabbini ibadette de hiçbir kimse araya koymasın. Bu da neyin delili? Bu da ihlasın delili. Çünkü insan e, ihlas olmadığı zaman yaptığı ibadette o zaman ne vardır? O ibadetinde Allah'tan başkasını araya koymuş olur. Ve'l amlu salihu Salih amel doğru ve ikhlası olandır. Salih amel doğru ve ikhlaslı olandır. Ve al khalisu olan ne demek? Maqosse <gülüyor> debihi Allah. Allah Teala'nın rızası kastedilendir. ala <gülüyor> Doğru ifade Allah'ın şeriatına uygun olandır. Fama <gülüyor> qosse Allah rızasından başka amaçlar varsa o amel salih değildir. Vema <gülüyor> Allah'ın şeriatından çıkan bir şey de doğru olamaz. Allah'ın şeriatından çıkan ne demek? Yani sünnet uygun değilse, mesela bidat ehli değil mi? Bidat ehli bidatlarını yapıyor değil mi? Allah'a yaklaşmak için yapıyor. Tarikatlardaki rabıtan şirkinin olması olsun, bu kandil gecelerinin kutlanması olsun ve hatta namazdan sonraki o müezzinlikler olsun veya hangi bidat türlerini insanlar icat ettiyse etsin. Bunlar niye yapıyor? Allah'a yaklaşmak için yapıyor göya. Öyle değil miydi? Ee, İbn-i Kayyimin Cevzi'yi nasıl tarif ediyor? Tarikatun fiddin, tarikatun muhtaratun fiddin. Dinde yeni icat edilmiş bir yoldur. Yutahi şa şar'iye, şar'i yola benzer. Yuksadu bisseluke ileyha. O yola girmekle kastedilir. edilir. Ette'abudu illallah, e el illallah ibadette, mubalaga fte'abudu illallah te'ala. Allah'a ibadette mübalağa, daha çok yapmak kastedilir. Ama Allah bidatçının tevbesini kabul etmez niye tevbesini kabul etmez bidatçının çünkü Allah Celle Celalı bidatçıya tevbe etmeyi nasip etmez büyük günah işleyene nasip eder bidatçıya nasip etmez niye çünkü bidatçı o amel yapmakla sevap aldığını zannediyor Öteki büyük günah işleyen insan biliyor ki ben günah işliyorum zaten. Allah beni affetsin ben bunu niye yapıyorum? Onun için ne minukayrım cevziye? Şeytanın insanın yoluna sermiş olduğu e, ihvalardan, saptırmalardan birinci olarak neyi sayıyor? Şirk ve küfrü sayıyor. İkinci neyi sayıyor? İkincisi bidattır diyor. Üçüncüsü kebair gelir. Büyük günahlar gelir. Bakın dikkat edin kebair üçüncü derecede saymış. ikinci derecede saymamış. Niye? Çünkü kebairin yanlış olduğunu herkes biliyor. Ve şeytan İnsana her zaman sağından yanaşır. Yani şeytan insana nasihat ediyormuş gibi gelir. Yani bir insana direkt demez ki git falanca kızla zina et demez. Ama adama falanca bir kızla zina ettirmesi için ona o kadar güzel gösterecek ki şeytan. Sanki ona böyle yardım eli uzatıyormuş gibi. Allah katında sevap işliyormuş gibi. Yanaştırır, yanaştırır, yanaştırır telkinler verir. Ondan sonra o zinayı düştükten sonra da zaten adamın aklına da o haller gelmez yani kendisini toparlama diye ama şeytan insan o yola çekinceye kadar hep böyle sağından yanaşır. <gülüyor> Güzel telkinler veriyormuş gibi gözükür. <gülüyor> i̇şte o bidat eline dedik sevap alma niyetiyle bunlar yapıyor ama onlar sevap alamadığı gibi ne olacak? Bunlar günaha girecekler. Çünkü niye? Kulu bid'atin dalale Her bid'at sapıklıktır ve kullu dalaletin Her sapıklığın yeri de nedir? Cehennem ateşidir. Yani bidatçının varacağı yer cehennemdir. Ve bunu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem nerede söylüyor? Her zaman söylüyor. O telefonu şeylerle uğraşmaya bırakın. Burayı dinleyin. Her hutbesinde söylüyor. Birinin nikahını kıyacak bunu söylüyor. B toplantı yapacak bunu söylüyor. Cuma hutbesi yapacak bunu söylüyor. İstiska yapacak yani yağmur ıı, talebi ıı, için duaya çıkacaklar bunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Sahabeye konuşacak bunu söylüyor. Ders verecek sahabeye hep bunu söylüyor. Her zaman bunu söylüyor. Niye? Çünkü ümmeti için İyyakumu muhdesatul umur Femen fesera, benden sonra yaşayacak olanlar birçok <gülüyor> ihtilaf görecekler yakumu umur sonradan çıkan şeylerden sakının azu alayha bin nawajif e, size benim sünnetime sarılmak ve benim hulefai raşidimin sünnetine sarılmak düşer Onlara azı dişlerinizle sımsıkı sarılın. Sakın onlardan vazgeçmeyin. Sakın insanların kafasından sonradan türettiği bidatlere yanaşmayın. Niye? Çünkü her bidat sapıklıktır. Hak'tan sapmadır. Çünkü herkes aklına göre bir şeyler icat edecek olsa ve bunun önünde de hiçbir kimse geçmese yüz yıl sonra bu dinin aslında hiçbir şey çıkma, kalmaz. Ve İmam Malik ne diyor? Bir insan bir bidatçı şunu demiş oluyor haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem risalete hainlik yapmıştır demek ki istiyor. Çünkü niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi söylemiştir. Cennete götürecek her şeyi söylemiştir. Cehennemden uzaklaştıracak her şeyden de uyarmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buna rağmen insan dinde bir yenilik çıkartırsa haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu gizledi. Bilmiyordu haşa veyahut da bunu biz söylüyoruz. Biz bunu gündeme getiriyoruz. Bunun neresi kötü? Zaten insanların anlamadığı da bu. Bidat hep böyle şeriat süsü verir. Güzel süsü verir. Ama bu nedir? Sapıklıktır ve yine kabul olmadığının belirtisi de nedir? Hadi serif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Kim bir iş işler bizim emrimiz o konuda yoksa onu olmuştur reddedilmiştir. Ve yine inemul a'malu her amel niyetlere gördür herkesin yaptığı da kendi niyetiyle olandır. Bunlar nedir? ölçüdür. Yani amelin kabul olması için ihlas ve bir de ney? sünnete mütabihat. Hukmul ibadet izzet tasalı biher riyâ. Riyâ karıştığı zaman ibadetin hükmü nedir? Fe'ecâbe kâilen hukmul ibadet izzet tasalı biher riyâ üç türlüdür. Riyanın ibadete karışması üç türlüdür. Birincisi en yekûnel ba'if alel ibadeti murââtu min minel asli. Kemen kâme yusalli lillahi murââten nâsi. Adamın adamı ibadete sevk eden şey insanlara gösteriş ise mesela kalkıyor iki rekat namaz kılıyor ee, içindeki şey dürtü ne? İnsanlar onu övmesi için onlara e, güzel gözükmek gösteriş yapmak. İkincisi enikunu muşerkele ibadeti fiyethaya bimane enikunnel hamulu fi evveli emriyi el ikhlasu illa fi riya. İkincisi de ibadetin içindeyken riya ona girmesi. Mesela başta güzel bir şekilde ihlaslıca başladı ibadete ve da tasadduk Veriyor diyelim mesela diyelim 100 euro verecek. 50'sini verdi, ihlaslıca dağıttı diyelim birilerine. 50'sini dağıttıktan sonra içine bir riya geldi. İnsanlar dedi ki ya Allah razı olsun bu çok cömert bir insan o da onu duydu. İçinde de böyle bir e, kibir belirdi, gösteriş belirdi. E, ne olur? O ilki ihlaslı olmuştur Allah katında kabuldür. E, diğer e, yarısı da nedir? ile olduğundan Allah katında Kabul görmeyecektir. İşte bu ibadet türü iki haldedir. Birincisi ibadetin başıyla irtibatlı olan, bir daha ki ibadetin başıyla irtibatlı olmayan. İbadetin başıyla irtibatlı olan ne? Mesela diyelim demin dediğimiz gibi iki rekatlık namaz kılıyorsun. Bir rekatını kıldın ikhlasıca kıldın. ikinci rekattan sonra gösteriş girdi sana. Ondan sonra ne olur? O iki rekattı kılmış olduğu namaz hepten boşa gider. Bu nedir? E, ibadetin başıyla so yani e, ibadetin başıyla sonu birbirleriyle bağlantılı olan bir ibadet türdür. Ama ikinci halde de mi söylemiş olduğum tasadduk gibi. Başı sonuyla bağlantılı değil. Birilerine para dağıtıyor. Birilerine infakta bulunuyor. Birilerine yardımda bulunuyor. İhlaslıca başladı. Bir yere kadar geldi. Diyelim yarıya kadar geldi. Yarısının ecrini alır. Diğer yarısından da gösteriş başladı. Demin dediğim gibi sadaka vermek gibi. O diğer yarısından sonra e, riya karışından Allah katında kabul görmez. Şimdi bir de var ki en yuda fi'r riya. En yertibidu ibadet ibadeti bi'ahiriha. Fehla insan hayni Bazen olur ki kişi mesela namaza durdu. içine riya dürtüsü girdi. Eğer kişi onu def etmeye çalışıyorsa Rabbim elhamdülillah ya Rabb ben ne yapıyorum ben bunu insanlar için yapmıyorum ki ya Rabb ben bunu senin razı olman için yapıyorum. Ahirette bunun karşılığını senden göreyim. Sen benden razı olasın diye yapıyorum. Hemen kendini toparlamaya çalışıyorsa insan bundan bir hiçbir sorumluluğu yoktur kişinin. Yani Allah bunları affeder böyle şeyler. İnsan içerisinden geçen şeyi konuşmayıp veya amele dökmediği sürece Allah bu in insanlardan bu gibi suçları affetmiştir. Hadis-i Şerif-i Hazret-i buyuruyor <gülüyor> inna Allah tecavuz an ummeti ma haddeth bi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakellem. Allah Teala benim ümmetimden onların nefislerinde geçen böyle vesvese türünden konuşmalar eee amele pratiğe dökmedikleri sürece veyahut da onu dile dökmedikleri sürece içinden geçen şeyleri allah Teala affetmiştir. Ondan dolayı kulu ne yapmaz? E, muhasebe etmez. Ama içine riya girdikten sonra o yerleşiyorsa insanın içerisinde o ibadet esasında devamlı adam hiç onu defetme çabasına da girmiyor. Tabi bu da nedir? Kalbi amellerde değil mi? İnsanın kalbinde olup biten bir şeydir. Dışarıdaki insan onu anlamaz onu hissetmez. Ama insan kendi kendini hisseder. Riya içine girdi o dürtü girdi. Adam onu defetmek istemiyor ve onunla memnun kalıyorsa işte o riya tehlikeli riyadır. O insanın tüm ibadetlerini ortadan kaldırır. Üçüncü şekil vardır ki enya riya ouu bad entihai ibadeti. Bir de var ki riya hani sevinme diyelim kişi ibadetini bitirdikten sonra gelir. Bu etki etmez. Bunun bir günahı yoktur. Yani seviniyor. Mesela diyelim yarın ne 13 14 15. Bu oruçları tuttuk. Mesela diyelim akşamleyin iftar açıyorsun. İftar açtıktan sonra yarın içine bir sevinç geldi. Bu riya değil bu. Çünkü niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabb'i bi <gülüyor> Oruç tutan iki sevinçli hali vardır. Bir iftar yaptığı anda, bir de orucundan dolayı Allah katında mükafatını gördüğü anda. Yani bu bir sevinmedir, bu gösteriş değildir. Ama mesela onu insanlara sö söylüyor ve iftihar etmek için bunu yapıyorsa o zaman o nedir? Riya olduğundan ondan sevap almaz. Ama İbadet bittikten sonra insanın içerisine böyle bir sevincin gelmesi bu insanın amelini ortadan kaldırmaz. Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle bir sevinç için tilka acilu busral mu'min. Müminin sevincinin aceleden gelmesidir mesela bir sure ezberliyorsun Kur'an'dan, yarım sayfa bir sayfa veya da bir e, Kur'an'dan bir sayfa ezberliyorsun, ezberledikten sonra içinde bir sevincin olması bu riya değildir, bu normal bir şeydir çünkü niye? Hadis-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yani bir insanın hasenisi kendisini sevindiriyorsa bir insan yaptığı günah da onu e, üzüyorsa o mümindir gerçekten yani bu vardır. Mesela ders yaptıktan sonra, derslerden sonra içimizde bir sevincin olması bu bir riyade değildir. Mesela gittiniz eve dediniz ki elhamdülillah ya bugün güzel bir ders yaptık. Allah'a şükürler olsun. Güzel de oluyor falan. Böyle bir sevincin içinizde olması nedir? Bu bir riyade değildir. Bu nedir? Allah-u Teala Şahat-ı Serif'te Peygamber <gülüyor> Efendimiz'in bir büretti. Müminin aceleden verilmiş olan sevincidir. Yani ahirette tabii daha, daha üstünü verilecektir. Ama mümin zaten böyledir. Hasenesiyle sevinir, e, seyyesiyle de üzülür. Evet yani bu, bu rüya bölümüne girmiyor. Bunu anladık değil mi? Evet. Ettemesruh bilislam lineylel me'ar <gülüyor> bilay cüz. Bir kişinin İslam'ı alet edinerek e, hedeflerine alet etmesi caiz değildir. Yani dünyevi bir takım e, amaçlar var. İslam'ı onun için kullanırsa e, bu caiz değildir. Sorunun başlığı böyle zaten. Böyle olursa bu konuda alimlerin sözleri nedir diye soru sorulmuş cevap olarak da İslam hak bir dindir elhamdülillah bu din diğer dinlerden üstün ve insanın dünyevi hedeflerini güdeceği hedeflerden daha büyük bir hedeftir İslam Şimdi hakikaten bir insanın İslam ile şereflenmiş olması bir bambaşka bir şeydir yani mesela Almanya'da özellikle dışarı çıktığımız zaman Hristiyan toplumun alamadığı bir sevinci Allah bize nasip ediyor. İslam sevincini bize vermiş. Yani kafirler de hiçbir zaman ne kadar maddi imkanları olsa bile onlar bizim hissettiğimiz o sevinci yaşayamazlar. Yani o bir bambaşka bir şeydir. Yani bazı şeyler var e, tarif edilmez ancak yaşanılarak bilinir. Yani kafir bizim hissettiğimiz bu e, duyguyu tadamaz. Bilemez nasıl bir şey olduğunu. Yani balın tadını anlatma gibi anlatamaz yani. E, veyahut mesela haç da öyledir değil mi? Haç ee, insan onu şeyle anlatamaz. Ee, kelimeyle anlatamaz. İlla gidecek, orada onu yaşayacak. Ondan sonra diyecek ki, ya hakikaten e, görülür, yaşanır anlatılamaz. Ve hatta bir mücahidin cihat esasında almış olduğu haz bu dersi olarak anlatılmaz yani. Bu ancak bu gibi şeyler yaşanır. İslam da böyle. İslam e, o İslam'ın kıymetini bir kişi biliyorsa ve İslam'ın yüceliğini biliyorsa ondan aldığı haz bir bambaşka. Yani sıradan herhangi bir Müslümanın ee, Müslüman olup da e, kafirleri daha üstün görmesi, kendisini zelil görmesi gören bir insan bunu tadamaz. Ama biliyorsa ki mümin olduğundan dolayı ben bunlardan daha üstünüm, benim kardeşlerim vardır, mümin kardeşlerim vardır, Müslüman kardeşlerim vardır. Elhamdülillah. Yani kişi İslam'ıyla şerefleniyorsa, imanıyla şerefleniyorsa ve bunu bir üstünlük biliyorsa hakikaten bunun alacağı e, tadı hiç dünyevi amaçlarla tartılamaz, bir seviyeye getirilemez. Rabbimiz ne buyuruyor? İnne ersenaka bil an Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni uyarıcı ve müjdeleyici olarak hakla gönderdik. Sen cehennemliklerden sorulamazsın. Yani sana bu adam niye cehenneme girdi diye sana sorulmayacaktır. Ve anne, kulla Yani her Müslümanım diyen insan e, İslam'ın yardımcısı ve hamisi olduğunu e, savunur. Ama e, kişinin ne zaman ortaya çıkar gerçekten din yardımcısı olduğu, dinin hamisi olduğu savunucu olduğu sözü fiiline mutabık ise. Söylediği söz hayatında icraata koyabiliyorsa o zaman bu insan gerçekten nedir? Ee, sözüne sadık bir insan gerçekten Allah'ın dininin yardımcısıdır. Çünkü münafıklar da diliyle İslam'dan bahsederler. Münafık'un suresi 1. ayet-i Rabbimiz ne buyuruyor. İzâ câkel münafıkûne kâlo neşşede inneke lâ Resulullah. Münafıklar geldiği zaman derler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Allah da biliyor ki gerçekten o Allah'ın Resulü. Ama Allah da yemin ediyor ki münafıklar yalancı. Münafıklar ne hususta yalancı? Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunda mı yalancı? Yok. Onlar Allah'ın Resulü olduğunu inandıklarında yalancıdırlar. Münafıklar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu iddia etmelerinde yalancıdırlar. Yani onlar ona inanmıyorlar. Onu dilde söylüyorlar. اِتْتَقَذُوا اَيْمَانَمْ جُنَّةً فَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ لَا اِنَمْ سَا امَّا كَانُ Ve münafıklar yeminlerini kalkan edinirler. Yani insanları saptırmak için vallahi de, billahi de böyle... Avurtlarını şişire şişire konuşurlar, Allah'ın adını anlarlar ve böylelikle de insanları e, hak yoldan şaşırttılar. İnmüsaemak yemelün, onlar ne kadar kötü ameller işlemişlerdir. Ve yine devamında ne buyururabiliyorsun? O bu kesişmum. Sen onları gördüğün zaman gayet cüsseli bir insan görürsün. gerçekten dinle sahip bir insan, dini savunan bir insan gibi zannedersin. O en Konuştuğu zaman insanlar ona kulak verir. Kännüm hoşu bu onlar duvara yaslandırılmış ağaç kütüklerinden farksızdırlar ama ya. Her bir seslenişi kendi aleyhlerine zannederler. Her bir seslenişi yani hep onlardan bahsediyormuşuz zannederler. En ufak bir ses dursalar acaba beni mi kast ediyor, benim kastediyor, benim üzerime konuşuyor. Hep böyle bunlardan korkarlar. Çünkü içlerindeki kötü karakterin dışa yansımasından korkarlar. Onlar düşmandır onlardan sakın katil olmalı. Allah onları kahretsin. İşte münafıklara göre de münafıklar... Müslümandır. Zaten Müslüman olarak da muamele görürler. Dolayısıyla bir Müslüman e, İslam dinini kendi amaçlarına ulaşabilmek için alet etmesi caiz değildir. Çünkü bu karakter münafıklığın karakteridir. Belki e, Allah-u Teala dünyada bir izzetini isteyebilir bir mümin. Allah için koşturmasında. E, yeryüzüne İslam'ın hakim olmasını, İslam devletinin hakim olmasını ister. E, Nur suresi ayet 55'te Rabbimiz bunu zaten söz veriyor. Belli bir kitle oluştuğu zaman iman edenler, salih amel işleyenler oluştuğu zaman Allah-u Teala ننفلعط, Onlara yeryüzünün hilafetini verecek Allah-u Teala. Önceki insanlara verdiği zaman. Yani, yani belli bir kalite, belli bir kitle oluştuğu zaman o zaten... Otomatikman oluşacak. onu gerçekleşecektir. allah Teala onu zaten nasip edecektir. O dünyevi görecek karşılık. Ukravi yönden de karşılığını zaten görecek. Ve yine şunu da ister zaten. Kul cool. ee, <gülüyor> Bir mümin erkek veya kadın salih amel işlerse biz ona dünya hayatında tertemiz bir hayatı sunacağız. Ona bir can vereceğiz. Bir hayat vereceğiz. Hakikaten Allah için amel eden bir insanın almış olduğu demin söylediğimiz gibi haz bir bambaşkadır. Bir de sadece dünyalık için koşturan sadece dünyalık biriktirme çabasında desinler ki arttırma sevdasında اِنَّمَ اِعْلِمُ اَنَّمَ الْحَيَاتُ اُدْنِيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَتَكَاثُّنُ فِي الْاَمْوَالِ وَالَوَلَا Bilin ki dünya hayatı oyun ve eğlencedir ve malı ve çocuğu arttırma çabasıdır ve onunla iftihar etmedir dünya. Bu başka bir şey diyeyim. Şu kadar malım var, şu kadar çocuğum var, şu kadar imkanlarım var. Bu aynen neye benzer biliyor musun? Bir yağmuru düşünün, yağmur yağar, yağdıktan sonra çiftçinin hoşuna gider. Bitkilerim açacak, güzel meyve verecek. E tarlamdan güzel mahsullar çıkacak. Ağzı bal kufar nabit. Fırmı yehiju. Daha sonra Allah Teala ne yapar? Bir rüzgar gönderir. Her tarafı tamamen o yeşillik geleceğini zannettiği yerde ortak tamamen sarılır. Sonra bakarsın ki o bitkileri tamamen çerçöp haline gelmiş. İşte dünya hayatı budur. Bir anda zannedersin ki birçok şeylerim olduğu, birçok imkânların var, birçok şeylerim var. Allah Teala bir gün de mesela hepsini alt üst eder. Ve ahirette sana bunun ne faydası var yok? tam tersine ahirette büyük bir azap olacak yani dünya hayatına aldananlar aldanıyor ve bunun sayısı yok milyonlarca milyarlarca aldanıp ona dalıyor insan e insan dünyada çalışmayacak mı imkanları olmayacak mı olacak ama bu amaç değil ama bu hedef değil bizim yaratılış e Gayemiz, hedefimiz nedir? Sadece Allah'a kul olabilmek, onun rızasını kazanabilmek ve mümin olarak ölebilmektir. Yani bu mümin olarak ölebilmek bu hayattaki galiba en zor bir şeydir yani. Evet. İnnemel <İmâlde> a'malu Ameller niyetlere bağlıdır. Burada da birisi sormuş. Diyor ki ben diyor birinden utandığımdan, çekindiğimden diyor bir hayır yerine teberruda bulundum diyor ama kendi halime kalsaydı diyor hiç bir kuruş bile vermezdim diyor ben diyor bundan dolayı sahip alır mıyım cevapta da, da diyor ki hiçbir sahip alamazsın çünkü sen bunda Allah rızasını kastetmediydin diyor bir de hukmut tefkir fil harami düne amel e, haram bir işi işlemeyi düşünüyorsun ama onu yapmıyorsun bunun şeyi nedir? Mesela diyelim bir adam hırsızlık yapmak istiyor veya zina etmek istiyor. Ama imkan olsa da zaten yapmayacak. Ama sadece bu aklından geçiyor. Bunun aslında cevabını demin de verdik. Kişinin aklından geçen, içinden geçen vesveseleri dile dökmediği sürece veya onunla amel etmediği sürece allah Teala o içinden geçenleri affetmiştir. Ve yine bir hadis-i serifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men hemme biseyyyetin ve lem ya'melha lem ektubha alayhi bir insan bir kötülük e, işler bir seyyiye kasteder işler diyor kasteder ama onu yapmazsa o ondan dolayı ona ceza yazılmaz. Hatta başka bir hadis kutsi de "Uktubuha lehu haseneten inna ma min cerrayı. hatta o terk ettiğinden dolayı kötü bir amel işlemek istediydi, seyyiye işlemek istediydi ama onu terk etti. Allahü Teala diyor ki buna bir haseni yazın çünkü bu benden çekindiğinden dolayı bu günahı terk etti. Buradan sonra da e, taharet bölümü diye fetvalar var. Bununla inşallah gelecek haftadan itibaren yaparız. Ve ahiru damarına elhamdülillahi rabbil alemin. Allah <'a> razı <gülüyor> olsun.